İnsan bir şeyi ne kadar, ne kadar iyi tanırsa o kadar sever ve ondan da ne yapar? Lezzet kalır. Ve yaptığı işten de her zaman az duyar. Aynen aleyhissalatü vesselamın dediği gibi yaptığınız iyilikler sizi sevindiriyor. İstediğiniz kötülükler de sizi diyor eğer rahatsız ediyor, üzüyorsa sen nesin? Bir mü'minsin diyor. Yani kalbin diriyse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 Hayat burada diyorlar. Yaşaşa yaşayabildiğin kadar. Ölümü ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Ve hatta Kur'an'ın diliyle onlara e, onların sözlerinden sözler, sözler, Allah Azze ve Celle onlar ne diyor? çürümüş toz toprak olmuş şeyler mi? Tekrar dirilecek. Yani sadece hayatın burada olduğuna inanıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'dan onlar, ne diyor? Sizleri yoktan, var eden Tekrar diriltmeye fatih değil mi? İlk yaratılışa baktığımızda asıl o zor değil mi? Çünkü yok da topraktan yaratılıyor. E sonra, sonra Yaratıldıktan sonra ölmüş birini yaratılması daha kolay numunesi var. Yani yapılacak şey var. Eğer zor, zor varsa ilk yaratılış. Adam onu inkar etmiyor ama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 Ağzından bir şey çıktığında şüphe olmadan bu konularda paskik dirk dirkmalısın. Ve onlar namazı kılarlar. Nasıl? Öyle dost doğru. Neden dost doğru namaz? Nam nam Çünkü müminlerle münafıkları birbirinden ayıran nedir? Yine namazdaki özelliklerdir. Suresine gittiğimizde onlar üşenerek namaza kalsal kalsal. Allah'ı çok az zikrederler de ve ne yaparlar? Namazı son vaktine kadar bırakırlar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 işte bir, bir acı memuruna peygamberi ne yaptılar? Benzettiler. Veyahut bir televizyon ancak ne kadar Ne yaptılar? yaptılar? İşte ne yapar? Alan, alan adrese götürmek zorunda. Tipinde haşa. Sözler söyle söyle. Ne çıktı. Halbuki Allah'ın elçisidir. Ondan aldığını hem yaşar hem de insanlara ne yapar? Aktarır. Ve hiçbir şey ondan ne yapmaz? gizdemez, teşkiden de bir şey katmaz. Biz böyle iman ederiz ve dinden de zerre kadar şüpheli, penüpes duymayız. İşte yakinen ilim ve şeksiz şüphesiz bir iman müminin görüldüğüne olacakmış? Vikrindeki basit var olacak. Ve bu da e, bu müminlerin sayısının çoğalması etkin, samimi karakterli insanların da toplumda ne yapacak? Soğal, almasını sebep olacak. Bu insanlar Allah'ın yarattıklarına bakarak görüyor gibi, gibi bu için gaflete dalanlarla beraber olmayacak. Şimdi buradan çıkan dersler. akı insanlara bakın. Batıla dalanlarla dalıyor mu? Müttesir suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizi sakar cehennemine sokan nedir? Dünyaya dalanlarla derhal dalan, oynamazlar. Namazda hiç kılma bu sadece Bakara suresinin şu e, üç ayetinde dört ayetinde insanlar şu durumda şu noktalarda Allah'ın yarattıklarına bakarak dünya bu dünya değil, burası ahiretin kazanma yeri diyerek kaflete dalanlarla ne yapmazlar, dalmazlar. Yani hani camiden çıktığında millet Birinden dua et diye dua isterler ya Allah şuur versin derler. Yani şuurlu olurlar. Batıla kolay kolay dalmazlar. Yine vereni övme, vermeyene de yerme kavruna ne yapmaz? Girmezler. Çünkü müminin vasfı bu. Onlar hem yer hem de ne yapar? Için infak eder. Burada bu bütün müminlerin görevi der, Vereni övmez, vermeyeni de niye bu Allah yoluna inatmıyor demez. Yine, yine daima ihlas ve tak, tak ve Allah'a yönelirler. Yine her şeyi Allah için yapar ve verilir ondan isterler. Bu ayetlerin akabinde. Allah'tan ile huzur bulamayan bir halde ne yaparlar? Sahip olunlar. Demek ki müminler,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 İslam bağı çıktığında ilk çıkacak huy hangisi? Merhamet Merhamet suyu ondan çıktığında İslam'ın eserini göremezsiniz. <gülüyor> Aleyküm selamlarım Hoş geldiniz. Ve yine bunlar kazanıldığında imanın kazandırdığından birisi de Allah'tan başka kimseden hipteden kalkmaz. geldi. Yani bunları kazanan insan Allah'tan gayrı hiçbir şeyden ne yapmaz? Korkmaz. Bakın sahabelere Allah kendilerinden razı olsun imanı kazandıktan sonra bu vasıfları aldıktan sonra koca dünyaya bir avuçken meydan okumuşlar mı? Okumuşlar. Nasıl okumuşlar? Bak bu vasıflara sahip olanlarda da otomatiklerinde ne yapıyor? Bir huy gündeme geliyor. Aynen akşamki derste de dediğim gibi Allah Azze ve Celle ne diyor? İman eder. Salih amel isterseniz Allah sizin kork kork kork götürür. Demek demek de korkumuz var. Bu korkunun adını koyun. Açlıktı, yokluktu, hapistir, dışlanmaydı, aşağılanmaydı artık her neyse. Kınanmaydı, yerini kaybetmeydi, yurdunu kaybetmeydi. Korkunuzu götürür. Yeryüzünü size ne yapar?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 hem de sarı ihtiyaç içinde kendi nefsini kardeşine ne yapıyor? Tercih ediyor. İşte paylaşma bu kardeşler. Kendileri ihtiyaç içindeyken kardeşlerini ne yapma? Kendi nefislerine tercih etme. Yoksa herkes birbiriyle e, varken kolay kolay tercih bile olmuyor. Önemli olan darlıkta da, bollukta da ne yapma? Paylaşma. Bu da imanı kazandırdıkları. Yani müminin vitrininde olması gerekenler. Ve yine kendi toplum içindeyken de hayalı ve ahlaklı olma. Gel. <gülüyor> sakin sakin geldi Evet. Aleykümselamdır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onları destekleyebilirsiniz onları destekleyebilirsiniz evet tamam evet <gülüyor> sakin ol yine kardeşlerin silahı sabır sebat ve katlanma gücü kazanma mesela bir kardeşimizi düşünün Allah Azze ve Celle ona bir hastalık müptela etmiş bu bir yerde çiledir, bir yerde de sabır gerektiren bir şeydir. Müim müim mü halde olursa olsun, ne yapacak? Sabredecek. Bununla alakalı biliyor biliyor. Eyüp Aleyhisselam'ın nedir? Sırası var bizim için, için. Veya hapiste olan bir insanı düşün düşün düşün. Veya darlukta olan bir insanı, imkansızlık zıtlanı düşünün. Veya Yusuf Aleyhisselam gibi gibi ömrünün birçok bölümü kara olarak olanı düşünün.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 e, bakamadım ki sana ibadet edeyim diye maziret yok diyor. Allah Azze ve Celle ona Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığının en şiddetli vaziyette onu da getirecek. Onun kimi ağırdı seninki mi? O adam yutkunarak diyecek ki onun ki Eyüp o halinde bile bana, bana bir işlemde ne yapmadı bulunmadı diyecek diyorum. Çok zengin kıldığı bir kulu hesaba çektiğinde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 Düşün yani. Hiç hamdeden eden insan olmuyor. İşte müminin var, müminin var birisi kilolere karşı sabır, sebat ve gelen her tel telala ve musibete katlananlar. Çünkü hadis-i şeriflerde dikkat edersen birçok vaka var. Nakada kada duruyorsunuz bilmiyorum. Mesela diyor, kimin diyor iki çocuğu olur, Bunun vefat eder, bunlara kat tat tat ve Allah'tan sabır, metanet dilerse, onun karşılığı nedir? nedir, nedir? Cennet diyor. Bunlar kolay imtihanlar değil kardeşler. Kimin diyor, diyor, iki gözü diyor, kaybeder, Allah Allah vur, e, metanet bekler, sabrederse, onun karşılığı nedir? Cennet. Yani birçok bela ve musibetler var. Bu hadi ha kadar dikkat ediyorsunuz bilmiyorum. Hani insan başına gelir, korkusu sürerince üzerinde bile belki durmuyor. Ama hassasiyetler üzerinde durmamız gereken. Bakın Peygamber aleyhisselamın altı çocuğundan beşi nerede gidiyor? Kendi sağlığındayken kendi elleriyle defnediyor. Bir babam buna katlanması Hı -hı. çok zor. Ama Allah r.a. en ufak bir isyanı görmüyoruz. Sadece İbrahim'le alakalı bir nakil var. Onun ağladığını görünce İbn-i Mesud diyor ki sen, sen, diyor. sen de mi?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 Hanım, hanım, hanım kendisiyle cinsi münasebette, bu burada, burada. Ve sabah olduğunda kocasına ne diyor? Sana diyor birisi bir emanet verse. onu da geri istese ne yaparsın? Verdim diyor. Kocuğun öldü diyor. Düşün yani. Bundaki metanete bak. Kocasına davrandığı harekete bak. Ve ona anlatma şekline bak. Bugünkü kadınlara bakıp, anam, öldü öldüm evet artık herhalde giremezsin. Art, ayılır, aklını yitir artık. Ne olduğunu hastalandığından haline bir bakın kadınlar Ölümü bırakın. Yani çocuk, çocuk çocuk ateşi yükselse olduğu hale bakın. Ama müminler her halükarda ne yapar? Sabırlı olur. Ve yine imanın kazandırdıklarından birisi, mümin min, min, ileri görüşte olur. Mesela ne yapmaz? Tıklamaz. Hep ileriyi düşünür. Feraset seçer. Bakın Ömer Allah kendisinden razı olsun birçok sohbetlerle gündeme getiriyor. Emir el müminin olunca bütün valilere emir gönderiyor. Yaşadığınız bölgelerde gidiler, Hristiyanlar, Mecursiler, Müşrikler, gayri Müslimler kesinlikle Müslim gibi giyinmeyecek. Müslümanların isimlerine ne yapmayacak? Çocuklarına vermeyecek. Neden? Müslümanı koruyor. Yani ileri görüşlük nedir? Öyle olur. Yine eh, eh, Abdullah bin Sadık diye birisi müteşabih ayetler hakkında konuşuyor. Onu getirtiyor. Kafasına kafasına hurma dallarını vurduğunda ne diyor Abdullah? Ey öldüreceksen adam ki öldürdü. Niye eziyet ediyorsun? Ben seni öldürdüm. Eziyet Kafamdaki pis fikirler Yani ondan gelecek bela ve musibeti ümmete eskiliyor.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 hiçbirine zarar verecek her türlü fikir, davranış, bölücülükten uzak durma. Yine bu imanın kazandırdığından birisi ise elinden ve dilinden kimseye zarar vermiyor. Müminin vasıflarından da birisi neymiş? Bunun olması gerekiyor. Allah hepimizin uzarlanan vasıf falanlardan el ve dil eminliği hakikaten çok önemli. Ama bunlar bakın ta yukarıdan aşağıya doğru kazanılması gereken vitrinde olması gereken vasıf Şimdi dilinden emin değilsen davet etsen et et, et. mümkün mümkün. Birinden bir şey istesen sana verir mi? Vermez çünkü bir güvensizlik olmuşsa evde ve dilde bu artık her şeyine ne yapar? Yansır. Kız istemeye isteseyi valiyatız verilmez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 Ve halk arasında da şuraya kadar vasıfları elde eden bir insan hakikaten tep, tep, tep, elde eder mi? Evet. Yine ibadetlerine ve günahlardan sakınlığa titizlik gösterir. Evet. Halk arasında münker olan bir şeyleri yani açıktan yapan arkadaşlarımız varsa onları ne yapacaksınız? Uyaracaksınız. Ne diyeceğiz? Sen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 Allah Aleyhisselatü Vesselam e, bir gün kuşlara bakarak ki eğer, eğer Allah'a geri geri tevekkül edebilseniz şu aç karnına yuvadan havalanıp <gülüyor> top karn'a dönen kuşlar gibi rızıklandırıldınız diyor. Yani tevekkül gereğini yapıp bittiği noktada her şeyi ne yaparak Allah'a havaletmelidir. Tevekkül budur bundan öte adım attığında artık ne var? İsyan vardır. Kadere verdiğine, artık vermediğine, Allah'la alakalı olduğu için, şimdi, şimdi sen sana düşeni yapacaksın, ondan sonrasını bana bırakacaksın. Eğer bırakmazsan, bu tevekkülü ne yapar? Bozar ve iman halleri de duracaklar. Yine imanın kazandırdıkları günaha üzülme sevabaysa bu da imi, imi, las, las, las, neymiş birisi. Evet, bu Bakara Suresi'nde hemen girişte müminin mümin, mümin, alakalı ayetlerin sadece neydi? Bir tefsiriydi. Allah Azze ve Celle bu bu ayenden, amel eden ve bu vaşikta sahip olanlardan eylesin bizleri. İkinci seçtiğim ayet şef, şef, Suresi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 ve açık olarak Allah yolunda infak eden, kötülüğe iyilikle savan kimselerdir. İşte on, on, on, on, onlar ahirette saadet içindedirler. <gülüyor> evet. Rab suresinde müminlerin anlatılan özellikleri. Şöyle bir dökelim. Müminler ne yapıyormuş? Allah'ın ahdini yerine getirmiş. Ahit meselesini akşam ne yaptık? İstemeye çalıştık. İlk verilen ahit neydi? Sen bizim Rabb'i Yani yediren, içiren, yaşatan, öldüren, hayat veren, <gülüyor> kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren, terbiye eden Rabb'ı ne yapma Bilme. Ve ondan gelen bu kadar nimeni nime kulluğu tutup, tutup tutup başkasına ne yapmamak? yükseltme. İşte demek ki müminler Allah'ın ahdını yerine getirenlermiş. İkincisi Allah'a ve insanlara verdiği silahı ne yapmazmış? Bozmazmış. Demek ki bu da bu surete, surede alacağımız meselelerden. Yine Allah'tan başkasını ilahlaştırmazlarmış. Yani hangi halde olursa olsun aynen Bakara e, Fatiha suresinde dediği gibi geldiği gibi ancak sanayi ibadeti de ancak senden yardım istersin. Çocuğu olmadı, türbeye git, başı sıçısı, yetiş ya peri Mabdur Kadir Geylani de veya çocuk oldu hemen, maşallah tak, Veyahut nazar boncuğu takma vesaire bunlar müminin yaptığı hareketler değil. Yine dikkat ederseniz hemen akabinde bizler biliyorsunuz sosyal yaşantıya sahip olan insanlar Hangimizin akraba ilişkileri tam? Var mı? Böyle dört dört, dört ilişkiler devam eden. He? Ne diyor? Akrabalarını gözetirler. Hatta akrabalık bağını kesen cennetin kokusunu daha ne yapamaz, yapamaz? Hakikaten inanıyoruz diyen bizlerin en büyük büyük, büyük büyükliklerinden birisi amca, dayı, yani yakın akrabalar, birinci derecedeki akrabalarla bağlarımız cidden keskin. Peki ayet-i kerimede ne diyor? Üç, üç. Akraba bağ bağlarını göze göze göze Keskin de cennetin korkusunu duyamıyor. Bunlar basit ifadeler değil. İlk düzelteceğimiz meselelerden birisi de sonra müminlerle bağı kesmezler. Var mı bu kesiklik? Ne güzel. Var mı? Yok. var mı? Var mı? Var mı? <gülüyor> var arkadaşlar. Var. Umuman var. Umuman var. Burada Müslümanlar, Müslümanlar kesinlikten bağlarını ne yapmayacak? Kesmeyecek. Çünkü, çünkü biz kardeşliğimiz pamuk teline bağlı kardeşlik değil. Her ne olursa olsun cennetin ortasını istiyorsan. Haklılıkla andan bile başlayıştırsın. Çünkü hak insan, insanı verilmez. Haklı olduğunu iddia ediyorsan hak hünnetten ne yapmaz? Geri çevirmez. Bizim kardeşliğimiz pamuk ipliğine bağlı değil. Müslümanın bedenini kardeşlik hukuku ne yapmış, oluşmuş bunu korumak zorundasın. Korumadığın zaman o kardeşlikten mahrum olan zaten sensin. Onun için müminlerin birbirlerine bağını ne yapmayacak? Hiçbir zaman Ama Ama anlar var. Mesela Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü kardeşlik mi bitecek? bu kes diyor. Yani her zaman görüşmeyi ne Çünkü öyle insanlar vardır ki bazen devamlı birbiriyle görüşe görüşe cılgını çıkarırlar. Yani böyle arada hak, hukuk, hukuk, sevgi, saygı ne yapmaz? Kalmaz. Kalmaz. Birbirinin kul ne yapar? Girme. Orada sınıf yani. Hatta görüşmemeyi bile ne yaparsın? istersin Sadece selam hakkı kalır. Ama bu gibi durumlar, <gülüyor> özel durumlar yoksa mümin özellikle sahabelere baktığımızda <gülüyor> da karanlık geldiğinde kendilerine ne yaparsın? Fet çöküyor. Benimle arama gece girdi. Kardeşimle benim arama diyor. Yani O kadar birbirlerine ne denedir? Bağları var. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yine kötü hesaptan korkarlar. Korkuyor musun? Amel defterinin sorundan veya arkasından verilmesinden korkan var mı? Ses az mı geldi? <gülüyor> Hepimizin korkması gerek. Mümin her zaman anlattığım amel benim, benim gelecek diye ne yapacak? Düşüneşineş düşüneş, düşüneş.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 Lan bir olsam olsa da şunu anlatsam diye hususi iğneyle orayı kazır. kazır mı? Ama bir kötülüğü bir örtüye getirmeye çalışsan elli lafla onu kapatmaya çalışır. İnsan hepine ben inanılmasını hepine... <gülüyor> ister. Yine müminin vasıflarından birisi bu ayetten anladığımız Allah'ın rızasını alanlar. Öyle değil mi? Bütün ibadetlerin kabulünde kaç esas var? Birisi ihlas, öbürü de nedir? Sünnete uygunludur İhlaslasla Allah'ın rızası yoksa onda da hiçbir hayır neymiş yok. Yine ayet-i tepkide onlar her türlü sıkıntıya ne yapar? Sabrederler. Sıkıntının her türünü elabla. Elab bir baş ağrısından tutun, bir geçim sıkıntısından tutun, bir eşinizin geçimsizliğinden, bir çocuğunuzun serkeşliğinden veya iş yerinizdeki düzensizliğinden hangisini ele, ele, ele alın onlar her türlü sıkıntıya ne yapar? Sabreder. Sabreder. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve başa gelen bir tasa bir barı hatta ayağa batan bir diken dahi onun günahlarına nedir? Kefaf. Öyleyse şey, insanın başına ne gelirse gelsin söyleyeceği kelimeler La havle ve la kuvvetu illa billah. Tan Allah. Elhamdülillah. Hep Allah'ın ismini olan zikredilmesi gereken mesuller. Hatta hatırlarsanız kitaplarında sahadenin bir tanesinin kılıç geliyor, parmakları koptuğunda ayet böyle. Allah deseydi diyor. Her parmağını bir melek diyor böyle göğe kalkacaktı ve herkes tek herkes... Yani hangi halde olursan ol Allah'ın adını zikret. Yani, hani, diyeceği ne diyor Allah deseydi Allah'ın adını ansaydı her parmağını diyor o kopan oğzunu melek göğe çekiyor her de onu ne yapacaktır görecektir diyor. Yani her halükarda mümin Allah'ın adını zorunda. ve dikkat ederseniz ayetin devamında infak yapmaya ayırmazlar her halükarda verdiğimiz rızıktan gizli açık Allah yolunda ne yaparlar Allah Allah, yapıyoruz mu? Senin iyi geliyordu, şurada. Şimdi infak yapmaya ara vermezler. Yani bir yani kere, kere yaptın, yaptık. ara vermezler. Devam Ne yapıp infak yapmaya devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Seni kişiye kez Ömer namaz kıldıracak birisi bak bak kim yaptı bunu diyor kimse de ses yok oradan Ebû Musa İshâbli e, ne cezâktı? Ubede incel incel Eyömer ee, diyor, diyor. O bir ayıp yaptı diye biz ayıp yaptık. Hadi hep beraber abdest <gülüyor> Evet. Allah sende müraze etsin diyor. Öyle bir laf ettim. Nasıl kurtulacağımı bilemedin diyor. Sen diye cehalette de hayırlıydın diyor. İslam'da da bizden hayırlısın diyor. Ve evet. evet. <gülüyor> e kötülükleri iyilikler sağlar. Dinimizde kim bir günah istemişse ne yapsın?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 Evet. Neler varmış müminlerin burada? Maddeleri sayalım. Verilen nasihati dinleyince ne yapıyorlarmış? Bir şey Müminin vasıfı var. Birisi buyurmuş. İki şükrederek Allah'a Allah. ee, var. Bu var mı bizde şükretme? Mesela Filistin'de evlenen bir e, gencin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 ya ben bu kelimeyi ettim. Beş sene abi diyor çocuk. Şu çek tek tek. Daha düşünmüyoruz kelimesi nesiniz? Beş sene sonra idrak ediyor. Allah hamd olsun ki Rabbim de bana diyor çocuk nasip etti diyor. Çünkü çocuk cennet bahçelerinden bir nime. Onun için bu konu üzerinde hassasiyetten durmak gerekiyor. Ne olursa olsun şükrederek Allah ne yapılacak? Anılacak. Yine, yine ne diyor? Onlar asla kibirlenmezler.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 Alim, zengin ve şey Ve Allah Azze ve Celle kibirlenen hiçbir kulu ne yapmaz? Sermesin. Ve devam ediyor ayette hepinizde olduğuna eminim. En tatlı uyku zamanında bile yataklarından kalkarlar. Yani gece namazında ıslahçı oldular. gece namazında ıslahçı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ayeti kerimede kim varmıştır?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 biz rivayet edelim. İstikkat ettiniz mi bunun ne zaman söylediğini? Geç geç -ge uyuz bir eşek gibi yatana, çarşı pazar bağırana, çok yeme, çok gülene Allah boz ediyor hadisini nerede söylüyor biliyor musunuz? Gece namazını katmaya söylüyor. Evet neyse orayı geçelim. Rab'ların azabından korkarak rahmetinden üminar olarak dua edin. Bu da en hüsnetim nedir? İntikadıdır. Ee, bunu anlamak için en güzel misal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hastayı ziyarete gitme anı. Kulbine şöyle diyor: Ne var buradadır? Allah'tan korkuyordur. Sonra ondan ümidi diyor. Yani rahmetini umuyoruz. Sen kazandın, din, din kazandın. Çünkü kimin kalbinde diyor?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 Vermedi, bu ne yapmayacak? Olmayacak. Dua ediyorum da benim duam kabul oldu, kabul, kabul, kabul. bu düşünce insanı ne yapmayacak? Gelmeyecek. Nasıl dua ediyorsunuz? Biraz cümle söyleyelim, bir, herkes bir tekrarlasın. He? Şak şak, kara gözlü. Bir, bir mal mı, araba var mı? Ne <gülüyor> istiyorsun Mehmet? Allahım Rasulumun istediği bütün hayırları biz istiyoruz. Mesela hangi hayrı? Mesela. Mesela hangi şer? Bakın Allah Resulü Ali Şövalti Resulümün yakana yaktığında bir duası var mı? Kalktığında, elini yıkadığında, sofraya oturduğunda, elbiseyi giydiginde, birini gördüğünde, sokağa çıktığında, bir çocuk gördüğünde, taze yemiş eline geldiğinde, bir rızık olduğunda olmadığında, camiye girdiğinde, camiden çıktığında tuvalete girdiğinde, tuvaletten de, cinsi münasebet anında veya hep bir bela musibet veya bir bulut gördüğünde bakın o kadar çok dua var ki bunların hepsini ne yapmak öğrenmek zorundayız. Çünkü peygamberimizin hayatı dua. Bizse başımızlara gelmeden Allah'ım şifa ver. Dua bile haberimiz yok. Yani bir hastaya bile nasıl dua edeceğimizin farkında değiliz. Ve Allah'ın Resul'ün istediği hayrı senden isterim. Onun sığındığı şerden de sana güzel dua. Ama bunun yanında öbür dualarda hepsini ne yapma bilmek zorundayım. Ve bunu yaparken de yapın bak korku da ümitli. İki şey var olacaktır. Ama başımıza bir şey geldiğinde yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Varlıkta iyiyken, sıfatlıyken, başınız belade değilken her zaman Allah'a ne yapın? Dua edin ki başınız dara geldiğinde de size icap diyor. Çoktunuz mu? Yani sen şu halindeyken yazlar kal kal, o duruma düşkünce de ne yapılsın? Sen duyulasın, icabet edilesin diyor. Peki, müşriklerin kafirleri nasıl Allah'a dua ettiğini biliyor musunuz?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 sahabelerin namaz vaktinde ne yaptıklarını biliyor musunuz? Tarlada çalışan işini, nerede çalışsa çalışsın her, her bırakıp <gülüyor> ibadete gittiklerini biliyorsunuz. Değil mi? Bugün Ramazan gelir, sıcaksa insanların ya midesi ağrıyor, ya böbrek çıkıştırıyor, ya fark rahatsızlığı var. Namaz kılacaksa gevşetme, son vaktine bırakma, cem yapma, yani büyük büyük ne yapıyor oluyor. En hayırlı hayırlı neymiş? Hangi halde olursan ol, o işi de yap ama ibadetin. <gülüyor> bakın ibadeti aksatırsan, şeytan size nasıl asılır? Patronun gelir bu da bu da <gülüyor> Benim işimi yapın yapın yap. Yani sana oralardan ne yapar? asılır.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 Orda adam adam adam ne yapıyor? Bir genişlik veriyor çünkü Allah insanı kafirle de, fasılda da ne yapar? Yani dinini korur. Evet, mü'minlerin ibadetleri ve ibadetleri de işlerini ne yapmayacak, engellemeyecek. Çünkü bir namazı düşünün. Öyle hallerde ki tam belki de bizim sapacağımız haller. O hallerde bizi ne yapıyor? Haklan, bütünleştiriyor ve size sapmamıza belki de, sapmamı da. Belki de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 İman etmiş olmuştur. Bayitleri okuduk değil mi? Kiminden alakalı? Benimle alakalı. Hangi konuda olursa olsun. Dünyalık. Çünkü fi fi fi indiye geliyor. Arapçada mekereli. Ne olursa olsun, ibadet namına. Neye fağlık ederse etsin. Allah'ı ve ne yapacağız? Ne ya, yapacağız? Bir karı koca arasında bir nizalaşma olabilir mi? İki arkadaş arasında, bir Müslüm'den bir gayrim, gayrim arasında hangi mesele olursa olsun böyle havale edeceğiz. Ve akabinde, kalbinde sıkıntı duymadan ondan ne yapmayacak? Yüz çevirmeyecek. Bir miras meselesini düşünün. Abi, hangi mesele el olur, alınsa alınsın. Ayetin nüzul sebebine bakıyorsunuz. Daha net anlaşıyorsun diye. Medine'li bir ensar Mekke'li bir hacı ne yapıyor? Nizalaşıyorlar. Mes, mes, mes. Bir tarla sulama meselesi. Normalde halk arasında ta nesiller boyunca silerden geliyorsa o geldiği yerden sılıyor sılıyor. Ne yapar? Nöbet gelir. Yani bu yandaki sılanıp bu yandakine ne yapmaz? Gitmez. Kural budur. Ve bu kural hiçbir zaman ne yapılmaz? Çiğnenmez. Çiğnendi mi? Bir daha ne yapılmaz? Düzen sağlanması mümkün değil. Ensar, önce ben söyleyeceğim diyor. Muhacir de diyor ki sıra benim. Senindi, de, benindi de derken Ensar ne yapıyor? Durumu Allah Resulü'ne havale ediyor. Aleyhisselatü ve ikisini de dinliyor. Ne diyor? Sen muhacire sen sula, sonra bırak Ensar sulaysın. O diyor senin nuru da ondan böyle yapıyorsun değil mi diyor?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 Demek ki mesele Allah'a ve havale edilmişse, orada hükme bağlanan neyse, müminin ne yapacak? Kalbi selimiyle onu kabul edecek ve onun dışında hiçbir şey ne yapmayacak? Git Bunu da bir düşünün hayatımızda ne kadar var. Bunu dili olarak söylemeyip de kalbinde düşünürsene. Zaten kalp, kalp. Kal, Kalbine merkez bu. Kalbinde bile düşünse dinle. Bu bütün beşeri münasebetlerimize bu ayeti bir yayıp ne kadar hayatımıza ne yapılıp geçirebiliyoruz. Bir baba oğul ilişkisi, bir karı koca ilişkisi, akraba, yakın akraba, iş kardeşler arasında hukuk, bunlar, bunlar teker ne yap, ne yap, ne o tutulması. Yani sağlam toplumun oluşma hep buralardaki çatlatıcılardan kaynaklanıyor kardeşler. kardeşler. evet Gelelim Zümer Huresine. O kullarım ki Kur'an'ı dinlerler, sonra da onun en güzelini, en açığını, en kuvvetini tatbik ederlerdir. Evet, demek ki Kur'an'ı dinlermişiz. En açık şekilde, anladığımız şekilde de hayata ne yaparmışız? Geçirirmişiz. Evet. İman ve amel bakımından müminin özellikleri nelermiş?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 kadar gelen ayet ayete ben 16 madde çıkardım ama bu daha da daha, daha, daha, daha fazla ilk gündeme gelen kayba iman yani kalbin ameli son son son bedenin namazı kılarlar sonra yine kalbe ahirete tereddüksüz iman ederler Allah'a iman, iman verdiği sözü yerine getirirler ahitlerine at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 Okuduğum ayetlerden birisi secde ayetinde. Evet. <gülüyor> Rabbini hamd ile tesbih eder ve kibirlenmezler. Gece yatak tak tak kalkar. Gece namazı. <gülüyor> gece namazı, namazı. Ne yaparlar? <gülüyor> Allah Hüsnü'nün ashabına baktığımızda savaşta bile gece namazı kıldıklarını biliyor musunuz? Elinize bir demir alın. Pazarlar evde kalıyorsunuz ya. kılıç ağırdır değil mi? Bir demirle akşama kadar bir oynayın. Oynayın. İnan yorgun düşeceksiniz. Bir saat sürmez. Ben demir döküm istisi olduğum için biliyorum. Fazla tamamsın. Ne yaparsınız gece? Buna rağmen gece kalkıp namaz kılıyorlar mı? Ve gündüz de, <gülüyor> de <gülüyor> Bakın bunlar müminlerin yasakları. Onlar kazanmışlar mı? Çünkü onlar gece namazını Allah'a daha çok yaklaştıracaklar mı? Ne yapıyorlar biliyorlar. Evet. Hicaz namazının da Peygamberimize fazla az, biliyor musunuz? Bize neden nafil? Bize meşakkat olmasında Allah'ın merhameti. Evet. Alışverişle ve şadeti, ibadeti ve alışverişini ne yapmıyor? Engellenmiyor. Zekatı tam verirler. Tüm emirleri, sıkıntı duyup kabullenirler. Kur'an'ı dinler ve hayırlısını en güzel şekilde yerine getirdiler. Allah Azze ve Celle bu vasıflarla vasıflanmayı hepimize nasip etsin. İnşallah bundan sonraki derste de bunların geniş, geniş açılımlarıyla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 İzlediğiniz için